Türkçe Peri Masalları Haydi Haydi, Haydi adında İsviçreli küçük yetim kızla ilgili bir hikaye. Kendisi 5 yaşında. Haydi ailesini henüz 3 yaşındayken kaybetmiş. Sonra da teyzesi Diti tarafından büyütülmüş. Ama Dite teyzesi Frankfurt'ta bir işe girince, küçük kızı dağların yamacında yaşayan yaşlı büyük babasının yanına bırakmaya karar vermiş. Dite teyze, burada yaşamak istemiyorum. Lütfen beni bırakıp gitme. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum hayatım. Haydi çok üzülmüş. Haydi, çok üzülmüş ama aksi büyük babasını neşeyle kabullenip dağlarda yaşamaya başlamış. Doğaya, kızıl gün batımına, egzotik bitki örtüsüne ve çiçeklere aşık olmuş. Bir keçiye sahiplenmiş Aa! ve her gün onunla oynamaya Aa! başlamış. Güzel bebeğim buraya gel. Geceleri karanlıkta göz kırpan yıldızları izlerken samanların üzerinde uyumuş. Doğan'ın her parçasının tadını çıkarmaya başlamış. Birkaç gün sonra arkadaşı Peter'la tanışmış. Yedi yaşındaki bu çocuk yakındaki bir kulübede annesi ve görme özürlü büyük annesiyle yaşıyormuş. Hadi haydi, seninle beraber çayıra gidelim. Hiç bekler misin? Heidi her gün Peter ve keçilerle birlikte çayıra gitmeyi çok seviyormuş. Geri döndükten sonra büyük anneyle vakit geçiriyormuş. Ya da büyük babasıyla beraber el işlerini yapıyormuş. Zamanla yaşlı büyük baba Heidi'yi sahiplenmiş ve onu kimseyle paylaşmak istememiş. Onu okula göndermeyi reddetmiş. Çünkü aşağıdaki Dorfli köyünde onu Alp amca olarak bilen insanlarla eskiden bir tartışma yaşamış. Haydi, yanımdan ayrılmana asla izin vermeyeceğim. Oh, seni seviyorum büyük baba. Bir gün, Dite çıkıp gelene kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam etmişler. Dite, Haydi'yi Frankfurt'a götürmüş. 10 yaşındaki sakat kız Clara'ya arkadaşlık etmesini istemiş. Clara, sadece tekerlekli sandalyesiyle hareket edebiliyormuş. Clara'nın evine varınca gördüğü şey Heidi'yi şaşırtmış. Herkes evin kahyası olan Bayan Rottenmeier'e itaat ediyor ve emirlerini yerine getiriyormuş. Clara'nın geniş bir oyuncak koleksiyonu olduğunu görmüş. Gardrobu da güzel giysilerle doluymuş. Orada rahat etmeye ve Clara'nın arkadaşlığından keyif almaya başlamış. Yavaş yavaş herkes bu tatlı kızı sevmeye başlamış. Clara, babası ve büyük annesi bu küçük İsviçreli kıza hayranlık duymaya başlamışlar. Bununla beraber bayan Rotenmayer sesemanların kahyası Heidi'yi sevmiyormuş. Çünkü giysileri kirliymiş. Okuyamıyormuş ve büyük evde nasıl davranacağını öğrenememiş. Bayan Rotenmayer'e göre Haydi çok yaramaz bir kızmış. Disiplinli olmayı öğrenmelisin Haydi. Özür dilerim Bayan Rotenmayer. Zaman geçtikçe Haydi evini daha çok özlemiş. Clara'nın büyük annesi Haydi'nin mutsuz olduğunu görmüş. Dite ile Haydi hakkında konuşmuş ama Dite teyzesi çok bencilmiş. Büyük anne Dite teyzesini ikna etmek için çok çabalamış ama başarısız olmuş. Büyük anne kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni eve yolla. Büyük babamı ve Peter'ı özledim. Haydi benim tatlı çocuğum. Yardım etmesi için Tanrı'ya dua etmelisin. Haydi'nin hayatında her türlü konfor olsa da kafeste tutulduğunu hissediyormuş. Hala mutsuzmuş ve yalnızlık çekmeye başlamış. Artık hiçbir şeye ilgisi kalmamış. Yüreğinin derinliklerinde büyük babasına, Pitra ve Karlara dönmeyi diliyormuş. Ama nasıl döneceğini bilmiyormuş. Bu sağlığını öyle çok etkilemiş ki Geceleri uykusunda yürümeye başlamış. Bir gün, Heidi evine gittiğini düşünerek ön kapıyı açmış. Peter, büyük baba, ben geldim. Bunu gören büyük anne çok üzülmüş. Clara'nın doktoru, Doktor Klatten, Heidi'nin büyük babasının yanına gönderilmesi için ısrar etmiş. Güzel hel haberlerim var. Ne oldu büyük anne? Seni evine büyük babanla Peter'a yolluyoruz. Ah, oh, seni seviyorum büyük anne. Çok iyisin. Artık herkese vedalaşmam gerekiyor. Clara, gitme zamanım geldi. Yakında bizim orada görüşürüz. Lütfen dağlara gel. Sana bir sürü yer gösteririm. Gitme haydi. Seni özleyeceğim. Ben de sizleri özleyeceğim. Özellikle de büyük ve Clara'yı. Clara'yı ve ailesini dağlara davet etmiş. Evine ulaştığında mutluluktan koşmaya başlamış. Büyük baba ben geldim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim yaramaz çocuğum. Ah sevgili Haydi. Artık seni hiçbir yere bırakmayacağım bebeğim. Dağlarda büyük baba tekrar Heidi ile olmaktan mutluymuş. Ve birlikte olmanın tadını çıkarıyorlarmış. Ve o gün Peter ile buluşmuş. Peter bak geri döndüm. Heidi hepimiz seni çok özledik. Yeni bir arkadaşım var Clara. Onun evinde yaşadım. Oyuncaklarıyla oynadım. Haydi, Peter ve büyük annesine hikayeler anlatmış ve çayırlarını daha fazla sevmiş. Birkaç ay sonra, Clara Haydi'ye sürpriz yapmaya karar vermiş. Bir ay Haydilerde kalacakmış. Clara tekerlekli sandalyesiyle beraber dağlara çıkarılmış. En iyi arkadaşıyla beraber olacağı için çok mutluymuş. Bak Haydi seni ziyarete kimler gelmiş? Kim gelmiş büyük baba? Haydi benim Clara. İsmini duyduğu anda Haydi'nin gözleri açılmış. Bunca zaman sonra seni gördüğüme çok sevindim. Clara da Haydi'yi gördüğü için mutluymuş. Clara ile oynamak için her sabah erkenden kalkmış. Ona yeşil otlakları, kızıl gün batımlarını, öten güzel kuşları göstermiş. Clara bunların hepsini çok sevmiş. Peki, dağları nasıl buldun bakalım? Gördüğün her şeyi çok sevdim. Haydi. Hepsi için teşekkür ederim. Diğer taraftan Peter Clara'yı kıskanıyormuş. Clara'nın en iyi arkadaşını çaldığını düşünüyormuş. Bir gün Peter, Clara ile Heidi'yi çimenlerde oturmuş gülerlerken görmüş. Clara, şimdi görürsün. Tekerlekli sandalyeni saklayacağım, evine dönüp Heidi'yi rahat bırakacaksın. Öfkeye kapılan Peter, tekerlekli sandalyeyi yavaşça alıp dağdan aşağı itmiş ve tekerlekli sandalye kırılmış. ''Aman Tanrım ben ne yaptım böyle?'' <gülüyor> Clara ve Heidi oyunları bitince tekerlekli sandalyenin orada olmadığını fark etmişler. Clara kendini çaresiz hissetmiş. Heidi, tekerlekli sandalyem nerede? Endişelenmeye başlıyorum. Heidi hemen onu aramaya başlamış ama hiçbir yerde bulamamış. Onu hiçbir yerde bulamıyorum Clara. Büyük babamı çağıracağım. Heidi yardım çağırmaya koşmuş. Yoldayken Peter'i görmüş. Peter, Clara'nın yardıma ihtiyacı var. Hadi gel. Yürüyerek dönmesine yardım edelim. Hadi Clara, bu taraftan. Merak etme, başaracaksın. Ve bir mucize meydana gelmiş. Peter ve Heidi'nin yardımıyla Clara birkaç adım atmaya başlamış. Etrafındaki doğanın güzelliği onu başka bir şekilde büyülemiş ve bu Peter'ı şok etmiş. Clara evlerine doğru yürürken, Clara'nın ailesi, Clara'nın ayağa kalktığını görmekten çok mutlu olmuş. Anne, baba, ayağa kalktım ve yürüyebiliyorum. Çok mutluyum. Senin adına çok mutluyuz Clara, çocuğum. Suçluluk hisseden Peter, ağlamaya başlamış. Sana ne oldu Peter? Neden ağlıyorsun? Clara'nın tekerlekli sandalyesini dağdan aşağı yuvarladım. Çünkü Clara'nın, Heidi'nin benimle ilgilenmesine engel olduğunu düşünüyordum. <gülüyor> Peter, seni bağışlıyoruz. Her şeye rağmen, Clara'nın büyük annesi bunu niye yaptığını anlamış. Suçluluk hissettiğini bildiğinden onu cezalandıracağı yerde ödüllendirmeye karar vermiş. Hadi küçük çocuk, bunu al ve sakın hayır deme. Seseman ailesi hayatlarını kolaylaştırmak için Heidi'ye ve Peter'ın kör büyük annesine hediyeler vermiş. Heidi'nin büyük babasına da, Kendisinin ölümünden sonra torunuyla ilgileneceklerine dair söz vermişler. Bu hikaye Haydi ve Büyük Anne aralarında konuşurlarken ve hayatlarına getirdiği iyi şeyler için Tanrı'ya dua ederlerken sona ermiş.